Dua, kişinin Allah'ın yüce kudreti karşısında aczinin bilincine varıp, engin bir sevgi ve saygı içinde ona yalvarması, ondan yardım dilemesi demektir. Namaz kelimesi Türkçe'ye Farsça'dan geçmiş olup, Arapça karşılığı salattır. Sözlük anlamı dua etmek, yalvarmak olan bu kelime, terim olarak bir ibadet türünü ifade eder. 39. ayette, Melekler tarafından, Hazreti Zekeriya'ya müjdelendiği bildirilen Hazreti Yahya da İsrail oğullarına gönderilen son peygamberlerdendir. Hazreti İsa'dan 6 ay büyüktür. Bu bilgi esas alındığında Hazreti İsa'nın gerçek doğum tarihinin miladi takvimin başlangıcından 4 veya 5 yıl önce olduğu da göz önünde bulundurularak Hazreti Yahya'nın milattan önce 5. yılda dünyaya geldiği kabul edilir. Bazı eserlerde ise Hz. İsa'dan 3 yaş büyük olduğu kaydedilmiştir. Luka İncil'ine göre de Hz. Zekeriya'ya melek tarafından oğlunun olacağı müjdesi verilirken, onun adını Yahya koyacağı bildirilmiştir. Yine Luka İncil'indeki bilgiye göre komşuları ve akrabası doğumunun, Sekizinci günü çocuğu sünnet etmek için gelirler ve ona babası gibi Zekeriya adını vermek isterler. Fakat annesi adının Yahya olacağını söyler. Yakınları ve komşuları ''Akrabandan bu isimde kimse yoktur'' diye itiraz ederler ve babasına işaretle sorarlar. O da hala konuşamadığı için bir levha ister ve ''Adı Yahya'dır'' diye yazar. Hepsi şaşar kalırlar. ağzı açılıp dili çözülür ve Allah'a ham deder. Yahya adı hakkındaki bu bilgiyle Kur'an-ı Kerim'in "Ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Mealindeki ayetinde yer alan bilgi örtüşmektedir. Ancak Hz. Zekeriya'nın konuşmama süresi, Kur'an-ı Kerim'de 3 gün 3 gece şeklinde bildirilirken, İncil'deki bilgi bu halin eşinin hamileliği süresince ve doğumdan 8 gün sonrasına kadar devam ettiği yönündedir. Bu ayeti kerimede Hz. Yahya şu sıfatlarla nitelendirilmiştir. Allah'tan bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber... Meryem suresinin 12-14. ayetlerinde ona henüz küçükken hikmet verildiği ve kendisinden kitaba, Tevrat'a var gücüyle sarılmasının istendiği, Tanrı'nın lütfuyla yumuşak kalpli, temiz bir insan olduğu, yine takva sahibi ve ebeveynine iyi davranan bir kişi olduğu, isyankar ve zorba olmadığı bildirilir. Esenlik dileğiyle anılır. Enbiya suresinin 90. ayetinde anası ve babasıyla birlikte hayır işlerinde koşuşan, hem ümit hem de korku içinde Allah'a derin saygı besleyen insanlar olarak zikredilir. Enam suresinin 85. ayetinde de diğer bazı peygamberlerle birlikte adına yer verilerek Allah'ın hidayet verdiklerinden ve salih kişilerden olduğu belirtilir. Müfessirlerin çoğuna göre bu ayet-i kelime sözcüğüyle kastedilen Hz. İsa'dır. Hz. Yahya onu ilk tasdik eden kişi olmuştur. Hz. İsa'nın Allah'tan bir kelime ve Allah'ın kelimesi olarak nitelenmesi hususuna 45. ayetin tefsirinde ayrıca değinilecektir. Bazı müfessirlere göre buradaki kelimeden maksat Allah tarafından gönderilen kitap, veya vahidir. Hz. Yahya'nın efendi, seyyid sıfatı daha küçükken kendisine hikmet verildiğini bildiren ayetin ışığında dini konularda topluma yön veren, öncülük eden, saygı duyulan bir kişi olduğu şeklinde açıklanır. Bazı müfessirler de burada onun hilim ve benzeri erdemlerle bezenmiş üstün kişiliğine işaret bulunduğunu kaydederler. İffetli diye çevirdiğimiz hasur kelimesiyle de Hz. Yahya'nın evlenmemiş olduğuna işaretle nefsine hakim ve iffetli bir kimse özelliği vurgulanmaktadır. Peygamberlerin hepsi salih, iyi davranış sahibi kişilerdir. Buradaki salih kullardan bir peygamber nitelemesi hakkında, Hazreti Yahya'nın peygamberler soyundan geldiğine ve ailesinin nezahetine işaret edildiği yorumu bulunduğu gibi, bu ifadeyle peygamberler arasındaki derece farklılığı çerçevesinde bir üstünlüğe değinildiği yorumu da yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yahya ile ilgili olarak başka bilgi verilmez. İncillerde ise Hz. Yahya hakkında şu bilgiler yer alır. Yahya, ruhta kuvvetlenerek büyümüş, İsrail kavminde görüneceği güne kadar çöllerde kalmıştır. Kısa ömrünü Ölü Deniz'in batısında, doğduğu yere fazla uzak olmayan bölgede geçiren Yahya, Milattan sonra 26 yılında "Tövbe edin, çünkü göklerin melekûtu yakındır." diyerek Yahudiye çölünde tebliğ faaliyetine başlamıştır. Deve tüyünden esvabı, belinde deri kuşağıyla Hz. Yahya çekirge ve yaban balıyla besleniyor, halkı tövbe ederek vaftis olmaya çağırıyordu. Yeruşalim, Kudüs, bütün Yahudiye ve Erden çevresi günahlarını itiraf ederek Erden Irmağı'nda Hz. Yahya tarafından vaftis ediliyordu. Bu arada Hz. İsa'da vaftis olmak için Galile'den Erden'e Hz. Yahya'nın yanına gelmiş ve Hazreti Yahya'nın itiraz etmesine rağmen ısrarına binaen onun tarafından vaftis edilmiştir. İncillere göre Hz. Yahya kendisinin Mesih veya İlyâ olmadığını belirterek, ''Gerçi ben sizi su ile vaftis ediyorum. Fakat benden kudretlisi geliyor ki onun çarıklarının tasmasını çözmeye layık değilim. O sizi ruhul kudüsle ve ateşle vaftis edecektir.'' diyerek, Hazreti İsa'yı müjdelemiştir. Hazreti Yahya'nın peygamberliği kısa sürmüş ve Milattan sonra 27. yılın sonunda veya 28. yılın başında Hirodes'i kardeşinin karısı Herodias'la zina etmesi ve diğer kötülükleri sebebiyle tenkit ettiği için zindana atılmıştır. Bu arada Hirodes, doğum gününde gösterisiyle kendisini mest eden kızına her ne isterse vereceğini vaat eder. Hirodias da kızını bu vaatten yararlanmaya hazırlar ve ayrıca onu Yahya'ya karşı kışkırtır. Annesi tarafından kandırılıp tahrik edilen kız da zindanda olan Yahya'nın başını ister. Bunun üzerine Hz. Yahya başı kesilmek suretiyle şehit edilir. Yahya'nın şakirtleri ise, Gelip cesedi kaldırır ve defnederler. İslami kaynaklarda Hz. Yahya'nın şehit edilmesiyle ilgili olarak nakledilenler kitab-ı mukaddestekilere benzemektedir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.